Said bin Zeyt ile hanımı olan Hattab'ın kızı Fatıma hakkında gelen ve, sahabilerin zorluklara tahammül göstermeleri bölümünde zikredilecek olan rivayete göre, Rasul-ü Ekrem, Ömer'in iki pazusundan tutarak onu sarstı ve ona, senin isteğin nedir, niçin buraya geldin, diye sordu.